Ne var ki kazançtan böylesine cömert bir pay almama bir engel de vardı. Karada hem Kaptan Pelek hem de gözümün pek tutmadığı eski ahbabı Bildat üstüne birçok şey duymuştum. Bunlar Pekuod'un başlıca sahipleriymiş. Ötekiler dağınık ve hatırı sayılmaz kimselermiş. Gemi işlerinin yürütülmesini bu ikisine bırakırlarmış. Cimri Bildat'ın tayfa tutma işlerine bir hayli karışacağı besbelliydi.'' Üstelik herif, evindeki ocağın başında oturur gibi, kameraya bir güzel yerleşmiş, kutsal kitabını okuyordu. Pelek, çakısıyla kalemini yontmaya uğraşa dursun, ihtiyar Bildat, ilgilenmesi gereken bu işe karşı, hiç beklemediğim bir aldırmazlıkla, yüzüme bile bakmadan mırıldana mırıldana kitabını okuyordu. Dünyanın hazinelerinden kendine pay çıkarmaya bakma, çünkü ey insanlar! Pelek, hey söyle bakalım Bildat kaptan! diye okumasını kesti. Ne dersin bu delikanlıya ne pay vereceğiz? Bildat kaptan mezardan gelir gibi bir sesle konuştu. Sen benden daha iyi bilirsin. 777'de bir pay çok mu olur dersin? Çünkü ey insanlar, alacağınız payı güveler, paslar kemirir. Pay dedim kendi kendime aman ne pay. Paya bak hele. 777'de bir. Ya koca Bildat Demek bu dünyada benim büyük pay almamı istemiyorsun. Payımı güveler, paslar kemirir diye. Ölme eşeğim ölme, payı tam buna derler işte. Bu büyük rakam karadan gelen bir adamı ilk bakışta aldatabilir. İnsan biraz düşünüp hesaplarsa bu 777'nin çok büyük bir rakam olmakla beraber kazancın 777'de biri olduğunu görür. Hoş. Bana kalırsa bir meteliğin 777'de biri ile bir altın lira'nın 777'de biri arasında büyük bir ayrım vardır. İşte ben de öyle düşünüp hesapladım. Pelek bağırdı. Hay gözün kör olsun Bildat. Delikanlıyı kazıklamaya mı çalışıyorsun? Daha fazla vermek gerek. 777'de bir dedi Bildat. Gözlerini kaldırmadan ve mırıldanmasını sürdürdü. Çünkü senin yüreğin neredeyse hazinen de oradadır. 300'de bir yazacağım dedi Pelek. Duydun mu Bildat? 300'de bir diyorum. Bildat kitabını bıraktı, tüm görkemiyle Pelek'e dönerek şunları söyledi: Pelek kaptan, senin yüreğin cömert, ama bu geminin öteki sahiplerine karşı görevini de unutmamalısın. Aralarında bunca dullar yetimler var. Bu delikanlının emeğini böyle bol keseden karşılarsan, o dullarla yetimlerin lokmalarını ağızlarından almış olursun. 777'de bir, Pelek kaptan. Ah, sen yok musun Bildat diye gürledi Pelek. Eğer bu işlerde senin sözüne uysaydım, vicdanım öyle günah yüklü olurdu ki, ağırlığından hon burnunu geçen gemilerin en büyükleri bile batardı. Bildat hiç istifini bozmadan karşılık verdi. Pelek kaptan, senin vicdanın ne kadar su almaya dayanır bilmem. Bilemem. On parmak mı? On kulaç mı? Ama Pelek kaptan, sen bu günahlarınla kaldıkça, korkarım vicdanın fazla su alacak. Sonunda batacaksın cehennemin dibine Pelek kaptan. Cehennemin dibi, Cehennemin dibiymiş. Sen bana küfür ediyorsun be. Küfrün bu kadarı da olmaz. Bir insana cehenneme gideceksin demek küfürlerin en büyüğü. Bildat hele bunu bana bir daha söyle. İmanını gevretirim senin. Öyle şeyler yaparım ki, alim Allah öyle şeyler yaparım ki, bir keçiyi boynuzuyla moynuzuyla canlı canlı yutmak kaç para eder bunun yanında? Defol kamaramdan. Alarga. Kaptan Pelek bunları söylerken Bildat'ın üstüne saldırdı ama Bildat yaman bir çeviklikle yana kayıp elinden sıyrıldı. Geminin iki mal sahibi arasındaki bu korkunç çatışma öyle ürküttü ki beni böylelerinin gemisine binmekten vazgeçer gibi oldum. Bildat kaçabilsin diye kaptanın önünden çekildim. Çünkü Pelek'in patlayan öfkesi karşısında ötekinin kaçmaya can atacağını sanıyordum. Ama bir de ne göreyim, Mildat hiç istifini bozmadan bodoslama kirişinin üstüne gene oturdu, çıkıp gitmek aklından bile geçmemişe benziyordu. Günahkar Pelek'in bu hallerine pek alışmış olduğu belliydi. Pelek'e gelince birden boşanan öfkesinin zerresi bile kalmamıştı sanki. O da kuzu gibi oturdu. Ama daha sinirleri yatışmamış gibi hafif hafif titremeler geçiriyordu. Uf dedi sonunda. Bora'yı atlattık galiba. Bildat, sen vaktiyle zıpkın uçlarını sivriltmesini iyi becerirdin. Şu kalemi yotsana. Benim çakımın bilenmesi gerek. Ah şöyle, eyvallah Bildat. Hadi bakalım, delikanlım senin adın İsmail'di değil mi? İşte yazıldın İsmail, 300'de yüzde bir payla. Pelek kaptan dedim. Sefere çıkmak isteyen bir dostum da var. Yarın onu da getirebilir miyim? Elbette dedi Pelek. Getir görelim. Yeniden kitabına dalan Bildat gözünü kaldırarak homurdandı. O ne payı istiyor? Pelek bırak sen buna karışma Bildat dedi. Sonra bana dönüp sordu. Balina avına gitmiş mi hiç? Sayısız balina öldürmüş Pelek kaptan. Peki öyleyse getir onu da. Kağıtları imzaladıktan sonra o sabah yaptığım işe sevinerek çıktım gittim. Kuyiku ekle beni hon götürmek üzere Yojo'nun seçtiği geminin pekuat olduğundan yüzde yüz emindim. Ama bir iki adım atar atmaz aklıma geldi. Bineceğim geminin kaptanını daha görmemiştim. Aslında kaptan balina gemisi hazırlanırken tayfalar gemiye bindikten sonra kendini gösterir. Kumandayı alır çünkü bu seferler öyle uzun ve karada geçen günler öyle kısadır ki kaptanın ailesi ya da ailemsi başka bağları varsa gemi limandayken oraya çıkmaz. Denize açılmaya hazır oluncaya değin işleri mal sahiplerine bırakır. Bununla beraber kaptana bir göz atmak da fena olmazdı. Buyruğuna girip elin kolun bağlanmadan önce... Onun için geriye döndüm. Pelek kaptana yaklaştım yeniden. Kaptan Ahab'ı nerede bulabileceğimi sordum. Ne yapacaksın kaptan Ahab'ı? Her şey tamam artık. Yazıldın. Evet ama bir görsem iyi olur. Şimdi görebileceğini sanmam. Nesi var bilmem. Evine kapanmış. Hasta mıdır nedir? Ama hasta ya da benzemiyor. Yok canım hasta olamaz. Ama iyi de değil. Beni bile görmek istemediği oluyor delikanlı. Seni görmek isteyeceğini sanmam. ''Garip bir adamdır kaptan Ahab kimine göre. Ama iyi de bir insandır. Hoşlanacaksın ondan merak etme, merak etme. Yamandır kaptan Ahab. Pek konuşmaz ama konuşunca da dinlemeye değer. Gözünü aç, benden sana söylemesi Ahab rastgele bir adam değildir. Üniversitelerde de okumuş, yamyamların arasında da bulunmuştur. Denizlerden daha derindir onun bildikleri. Onun attığı şimşekli mızrak balinalardan çok daha güçlü, çok daha gizemli düşmanlara saplanır.'' Ne mızraktır o. Keskinlikte attığını vurmada üstüne yoktur adamızda. Nerede o, nerede Bildat kaptan. Hatta nerede Pelek kaptan. Ona Ahab derler oğlum. Biliyorsun eski zamanlarda tacı tahtı olan bir kraldı Ahab. Ama çok da kötü bir kral. Öldürüldüğü zaman köpekler kanını içmişler. O değil mi? Gel şöyle yanıma gel. Biraz daha biraz daha dedi Pelek. Öyle bir bakış baktı ki bana. Korktum neredeyse. Aman evlat, sakın Pekuota bu lafı edeyim deme. Hiçbir yerde ağzına alma bu lafı. Bu adı kendi almamış ki Kaptan Ahab. Anası olacak o cahil, o kaçık dul karının aklına öyle esmiş. Ahab daha 12 aylıkken ölmüş anası. Ama Tiskit, G Head'deki kızıl derili, bu adın altında bir uğursuzluk olduğunu söylemiş. ''Sana aynı şeyi söyleyecek. Başka serseriler de çıkabilir. Haberin olsun. Yalandır tüm bunlar. Ben kaptan Ahab'ı iyi tanırım. Yanında ikinci kaptanlık ettim yıllar önce. Ne olduğunu bilirim. İyi insandır. Biraz benim gibi ama benden çok üstün. Gülen, söyleyen cinsten değildir. Orası öyle. Son seferlerinden dönüşte de bir aralık delirir gibi oldu. Ama kesilen, durmadan kanayan bacağının acısı korkunçmuş da ondan herkese göre.'' Şunu da biliyorum ki son seferinde o Allah'ın belası balina yüzünden bacağını yitirdikten sonra dünyasına küstü, çok fena küstü, hatta vahşileşti zaman zaman. Ama geçer tüm bunlar. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi delikanlı? İnan bana sefere güler yüzlü kötü bir kaptanla çıkmaktansa asık yüzlü iyi bir kaptanla çıkmak daha hayırlıdır. Hadi artık güle güle. Adı kötü diye sakın kaptan Ahab'ı kötü adam bilme. Hem sonra oğlum... Ahab'ın bir karısı da var. Daha üç sefer oldu evleneli. Uysal, tatlı, gencecik bir kadın. Bunu da unutma. Bu yaşlı adamın bir çocuğu da oldu bu tatlı kadından. Böyle bir adamın özünde umutsuzca bir kötülük olabilir mi? Hayır, hayır evlat. Vurulmuş, yıkılmış bir insandır Ahab. Ama insandır. Gemiden hana gelirken bir hayli dalgındım. Kaptan Ahab üstüne rastlantıyla öğrendiklerim, garip, belirsiz bir acı doldurmuştu içime. O gün bir yakınlık duymuş, acımıştım ona. Neden bilmem. Bacağını böylesine amansızca yettirmiş olmasından belki de. Bir yandan saygı dolu, garip bir korku da duymuyor değildim ona karşı. Tam korku da değildi bu. Ne olduğunu anlatamayacağım karma karışık bir şeyler duyuyordum. Beni Kaptan ahaptan yana çeken bir şeyler. Az tanıdığım bu adamın gizini öğrenmenin sabırsızlığı içindeydim. Ama sonunda başka düşüncelere daldım. Ahab'ın karanlık benliğini düşünmez oldum. Kuykuyek'in Ramazan'ının, yani oruç ve dualarının bütün gün süreceğini bildiğim için, karanlık basıncıya değin, onu rahatsız etmek istemedim. Çünkü herkesin din işlerine karşı büyük bir saygı vardır bende. Bu din işleri nedenli gülünç olursa olsun. Zehirli bir mantara tapan bir karıncalar, cemaatini bile hor görmeye gönlüm razı değildir. Bana kalırsa biz... Presbiteryen kilisesine bağlı iyi Hristiyanlar anlayışlı olmalıyız bu işlerde. Puta tapanlar ya da bilmem kimler abuk subuk dinsel törenler yapıyor diye kendimizi hepsinden üstün görmemeliyiz pek. Kuyi bakın örneğin. Yojosu ve Ramazan'ı üstüne ne saçma düşünceleri vardır kim bilir. Ama ne çıkar bundan? Kuyi ne yaptığını bilse gerek. Halinden hoşnut. Rahat bırakalım onu. Onunla ne kadar tartışmalara girsek boşuna. Bırakalım ne isterse yapsın. İster presbiteryen olalım ister puta tapalım. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Neden derseniz hepimizin kafasında bir çatlaklık var. Hepimizin esaslı bir onarım görmesi gerekiyor. Akşama doğru Kuikkuyek'in tüm din törenleri bitmiştir artık dedim. Odasına çıkıp kapıya vurdum ses yok. Açmaya uğraştım ama kapı içeriden kapalı. Kapının deliğinden kuyu diye seslendim. Yine çıt yok. Hey kuyu niçin cevap vermiyorsun? Benim ben İsmail. Ama baktım yine ses seda yok. Merak etmeye başladım. O kadar bol zaman bırakmıştım ki dualarına sakın kuyu kuyek'e inme inmiş olmasın. Anahtar deliğine gözümü dayadım ama kapı odanın bir köşesine doğru baktığı için. Çarpuk çurpuk, biçimsiz bir şeyler görebildim ancak. Yatağın ucu, duvarın bir parçası, işte o kadar. Kuyi Kuyek'in zıpkınının tahta sapını duvara yaslanmış görünce şaştım. Dün gece odaya çıkmadan önce hancı kadını almıştı onu. Garip dedim kendi kendime. Ama zıpkın burada olduğuna göre, Kuyi Kuyek'te, onsuz sokağa pek çıkmadığına göre, kendisi de burada olacak, ötesi yok. Kuyi Kuyek, Kuyek, ses yok yine. Bir şeyler oldu. İnme indi. Kapıyı kırmaya kalktım ama kıramadım bir türlü. Aşağı koştum. Karşıma çıkan ilk insana, hizmetçi kıza kuşkularımı söyledim. ''Vah vah!'' diye bağırdı hizmetçi kız. ''Ben de bir şeyler var.'' diyordum. Kahvaltından sonra yatağa yapmaya gittim. Kapı kilitliydi. Çık çıkmıyordu içerden. O zamandan beri de çıkmadı. Ama dedim, belki ikisi de sokağa gitmiş, eşyaları çalınmasın diye de kapıyı kilitlemişlerdir. ''Eyvah, eyvah! Bayan, hanımım, cinayet var!'' Bayan Husley inme indi hizmetçi kız böyle bağıra bağıra mutfağa koştu ben de ardından.